Günaydın. Ben Zeynubi Ezgi Kaya. Bir süreliğine programı ben sunacağım. Uygara Zesmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın kanser tedavisi gören genç kızla arasında geçen diyalogdan hemen hemen herkesin haberi vardır. Bilmeyenler içinse olay şöyle gerçekleşiyor. Bakanın Edirne ziyareti sırasında kanser tedavisi gören genç bir kız bakanın yanına gidiyor. Tedavisi için gereken ilaçları yurt dışından getirmesi gerektiğini ve maddi durumunun ilaçları karşılamaya yetmediğini söylüyor. Bakan ise kıza yardımcı olmak yerine eline bir miktar para sıkıştırıp onları kendine al diyerek kızı gönderiyor. Bakanın camiden çıkmasını bekleyen genç kız camiden çıkan Bayraktar'a ''Ben dilenci değilim, tedavim için yardım istedim'' dedikten sonra cebine sıkıştırılan parayı Bayraktar'ın eline tutuşturup ağlayarak uzaklaşıyor. Bu olaya duyarsız kalamayan Gökçe Uslu, Change.org'da bir kampanya başlatmış. Gökçe kampanya başlatma sebebini şu sözlerle açıklıyor. ''Bir insanın sağlığı için yardım istemesi dilenmek midir?'' Geçtiğimiz gün Edirne'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve kanser hastası genç kız arasında yaşanan utanç verici olaydan sonra bunu düşünmeden duramıyorum. Bir insanın en temel haklarından biri olan tedavi hakkı için son çareyi bir bakana danışmakta bulması mı daha acı yoksa bakanın kızın cebine para sıkıştırıp başından salması mı? Sayın Bayraktar'ın genç kızdan özür dilemesi ve tedavisi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlaması amacıyla bu imza kampanyasını başlattığını açıklayan Gökçe, genç kızın kendisini temsil eden bir bakandan, Zaten masrafların devletin karşılaması gereken ilaçları alabilmek için yardım istediğini, fakat sonunda hepimizi utandıran bir tavırla karşılaştığını söylüyor. Kendimi onun yerine koyduğumda, bakan adına utandığım bu sahne sadece bir haber olarak kalmamalı. Eminim ki televizyonda, internette, komşunuzun evinde gördüğümüz bu görüntüyle hepimizin kanı dondu. Şimdi o genç kızın gururu için hepimizin bir gün karşılaşma ihtimali olan bu ayıbın bir daha hiçbir vatandaşa yapılmaması için harekete geçmemiz gerekir. Sayın Erdoğan Bayraktar, bir an önce genç kızdan özür dilemeli ve insanlığın ölmediğini hepimize göstermeli. Bir bakanın hiçbir vatandaşına böyle bir tavır göstermemesi gerektiğini öğrenmeli. Laf olsun diye değil, tüm devlet adamlarımıza da ders olsun diye gönülden özür dilemeli ve genç kızın tedavisi için gerekenin derhal yapılmasını sağlamalı diyerek çağrıda bulunan Gökçe'nin kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org dilenci değilim adresini ziyaret edebilir Kampanyayı sosyal medyada ''Dilenci Değilim'' etiketiyle takip edebilirsiniz. Sıradaki kampanya Mersin Akkuyu yapılacak olan nükleer enerji santrali projesinin iptali için başlatılmış. İnsanoğlu ve insan kızı fukuşima nükleer felaketiyle doğanın önünde hiçbir şeyin duramayacağını, her ne kadar nükleer mühendislik gelişmesini sürdürse de doğa olaylarının yaratacağı etkiyi önceden kestirmenin günümüzde mümkün olmadığını artık anlamalı. Akkuyu'da meydana gelecek bir kaza sadece Türkiye'yi değil, aynı Fukushima'da olduğu gibi tüm dünyayı etkileyecek. Aslında nükleer santrallerin çevreye zarar vermesi için bir kaza olması ya da bir doğa olayına maruz kalınmasına da gerek yok. Nükleer santrallerin soğutma sistemleri için suya ihtiyaçları var ve bu yüzden deniz kenarına inşa edilmek zorundalar. Denizden alınan su tekrar denize bırakılırken, klor ve sıcaklık gibi bazı özellikleri değişime uğradığı için suda yaşayan canlılar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Başlatılan kampanyada tam olarak buna değiniyor. Santrallerin deniz kenarına inşa edilmesinin o bölgedeki habitata geri dönüşümü olmayan zararlar vereceğini söyleyen Duygu Babak, Akkuyu'da bu nükleer santral kurulması durumunda o bölgedeki diğer canlılar gibi dünyada sayısı 500'ün altında olduğu tahmin edilen Akdeniz foklarının ve o bölgede yaşayan deniz kaplumbağalarının da bu durumdan olumsuz etkileneceğini söylüyor. Belki de bir canlı türünün yok olmasıyla sonuçlanabilecek bu projeye karşı başlatılan kampanyanın detaylarına change.org/nükleersiz change.org.nukleersizakkuyu adresinden ulaşabilirsiniz. Sıradaki kampanya denek olarak kullanılan hayvanlarla ilgili. Zerrin Şimşek tarafından başlatılan kampanya hayvanlar üzerindeki deneylerin son bulmasını talep ediyor. Dünyada her yıl milyarlarca hayvan deneylerde kesilip biçiliyor, ısıtılıyor, donduruluyor, zehirleniyor, aç bırakılıyor, parçalanıyor, depresyona sokuluyor ve ölüyor. Bağımlılık yapan ilaçlara, toksik kimyasallara, iyonlaştırıcı radyasyona, kimyasal ve biyolojik silahlara, elektrik şokuna... ''Açlık ve susuzluğa, psikolojik işkenceye maruz kalan hayvanlar acı ve işkence içinde katlediliyorlar.'' diyerek durumu açıklayan Zehr'in, ''Üniversitede hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için etik kuruları olduğunu, fakat bu kuruların nasıl bir çalışma yaptıklarının bilinmediğini dile getiriyor.'' Kampanya, hayvanları denek olarak kullanan firmaların insanları kandırdığını ve hayvanları katlettiğini, bu sebeple Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan hayvanlar üzerinde deney yapılmasının yasaklanmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi için, change.org slash hayvan deneylerine hayır adresini ziyaret edebilirsiniz. Kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini talep eden bir kampanya var sırada. Kampanyayı başlatan Oğuzhan Öztürk, sözleşmeli personelin iş garantisi olmadığını, bu durumunda insanların geleceğe yönelik planlar yapmalarını engellediğini söylüyor. Şu anda kamuda 156 bin sözleşmeli personel çalıştığını, sözleşmeli personellerin aileleriyle birlikte ...ortalama 500 bin insanın etkilendiğini söyleyen Oğuzhan'ın... ...kamuda sözleşmeli personellere kadro verilmesi için başlattığı kampanya hakkında... ...detaylı bilgi almak isterseniz... ...change.org slash sözleşme kadroya alınsın adresini ziyaret edebilirsiniz. Zonguldak'tan bir kampanya var sırada. Eski adıyla Kara Elmas, yeni adıyla ise Bülent Ecevit Üniversitesi... ...1992 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuş bir üniversite. Üniversitenin adı, geçen sene birkaç üniversiteyle birlikte... ...meclisten geçen bir kanun sebebiyle değiştirilmiş... Erol Ketu da ise bu durumdan rahatsız olmuş ve üniversitenin eski adıyla öğretim hayatına devam etmesi için bir kampanya başlatmış. Kampanya, kömür anlamına gelen Kara Elmas sözcüğünün Zonguldak ilinin sembolü olduğunu, bu kelimenin Zonguldaklılar için çok büyük anlam ifade ettiğini, bu sebeple Zonguldak'taki üniversitenin adının tekrar Kara Elmas Üniversitesi olarak değiştirilmesini talep ediyor. Kampanya hakkındaki detaylara change.org slash beukaraelmas olsun adresinden ulaşabilirsiniz. Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.